Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Haftalık sunumlarımız olan Hazreti Resul'ün örnekliğinde Medine'de gelen hükümler bölümünün bugün 12.'sineceğiz inşallah. Alt başlığımız bireysel hükümler ana başlık. Bunun altındaki alt başlık içsel gelişim 4, bireysel hükümler 4 ve bugün bir başlık attım, bu hafta bitmedi. Gelecek hafta devam edeceğim. Allah'a bırakma, hesap görücü olmama, Müslümanca uyarılara kulak verme. Bugün birincisini sunacağım inşallah. Üst başlığımızda söylediğimiz gibi, Müslüman hükmü Allah'a bırakır, hesap görücü olmaz. Mümin kardeşlerinin Müslümanca uyarılarına kulak verir dediği zaman, Hemen elbette denilir. Yani bu sözlere karşılık kimse itiraz etmez. Müslümanlar Allah'a bırakır. Hesap görücü olmaz. Hesap görmek işi Allah'a aittir. Ve Müslümanların Müslümanca uyarılana da kulak verir. Dediğimiz zaman biter. Hemen elbette öyle olmaktır ve öyledirler. Halbuki bu elbette sözü ağızdan kolay çıkmasına rağmen pratik hayata kolayca yansımaz. İnsana iyilik olsun diye verilen akıl, muhakeme, irade, işte ki benin, bencilliğin, sınırsız insani heveslerin yönlendirmesiyle insanı yolundan şaşırmış. Hem öyle şaşırtır ki insan şaştığının yoldan çıktığının farkına varmaz. Hele bir de insanın öfkelenmesine, kinlenmesine neden olacak olaylar varsa, iş tamamen çığırından çıkar. Akıl, muhakeme, irade, ben, bencillik, sınır tanımaz arz var. Hevesler, öfke, nefret, kin, din olup karşımıza çıkar. Başlar insanları yönetmeye. Hani sadece insanları yönetse yine iyi. toplumları, tarihi, düşünceleri, felsefeleri, yaşamları yönetir. Böylece tarihin derinliklerinden yükselen sesler, çağını yaşayan insanların dini. Resul'ün arkadaşlarının öldürülmesi, Resul'ün arkadaşların arasındaki savaşlar, Kerbela gibi unutturmak istenmeyen olaylar, Müslümanların dini haline gelir. Bütün bu oluşumlara karşın, bir Müslüman çıkıp şunu diyemez. Kardeşim, ben geçmişin ne avukatıyım, ne savcısıyım, ne de hakimiyim. Ben yaşadığım zamana bakarım. Zamanımdaki inancımı oluşturur, Allah'ın ayetlerine göre düşüncelerimi oluşturur, hayatımı Allah'a göre yaşarım. Böyle diyemez. Böyle denildiğinde hemen karşınıza geçmiş ümmetlerden doğru olanların yanında olmaya Fatiha suresine söz vermiyor musun? Sorusu çıkarmış. Soruya karşı elbette geçmiş ümmetlerin doğru olanlarından yanayım ama bu ümmetlerin belirlenmesinde kişiselleştirilmesinde ben 1500 yıl boyunca ve 1500 yıl önce olan olayların gerçeğini nasıl bilebilirim? Ben zamanındaki olaylara bile savcılık, avukatlık, hakimlik yapamazken geçmişin nasıl avukatı nasıl savcısı, nasıl hakim olayım dediğinizde senin Müslümanlıkla alakan yok. Sen kafirsin sözüyle karşılaşırsınız. Neden? Evet, neden bu kadar ucuz bir hükme ulaşıldığını anlayamazsınız. Allah'ın ayetleriyle oluşan İslam'ın başına her devirde aynı şey gelmiştir. Adem'den Resul Muhammed'e kadar gelen bütün Resuller İslam'ı insanlara tebliğ edip örnekledikten sonra insanlar Allah'ın dinini insanileştirme çabasına düşmüşler. Allah'ın dini İslam'ı insaniyleştirmek çabası ise hükmü Allah'a bırakmamak, hesap görücü olmak, Müslümanca uyarılara kulak tıkamakla başlamış, devam etmiş, kemikleşip karşımıza yeni bir din çıkarmıştır. Yani nasıl insaniyleşmiş din Allah İslam'ı gönderiyor, rasuller ile örnek diyor. Tertemiz, arı, saf her resulün döneminde tamamlamış. Yani zannetmeyin ki, Resul Muhammed'e gönderilen dini tamamladı Allah. Artık size dininizi tamamladım ayetiyle. Hayır. Musa'ya da gönderdiği zaman onun için o dönem için tamamlamıştır. İsa'ya da gönderdiği zaman onun için tamamlamıştır. İbrahim'e de gönderdiği zaman o gün için tamamlanmıştır. Rasul Muhammed'e de zamanında din tamamlanmış, bitmiş, olay kapatılmıştır. O döneme kadar gelen, bütün ayetlerde çizilen yol, saftır, arıdır, tertemizdir. Rasullerin örnekliği de insanlara örnek kılınmış, açıklanmış, tebliğ edilmiş, yaşanmış, pratik hayatta geçirilmiştir. Saf ve arı bir İslam'dır. Her türlü tartışmasıyla, her türlü endişeleriyle, her türlü eleştirileriyle dönem kapatılmıştır. İşte okuyorsunuz. Alimran İmran Suresini, Enfes Suresini, Tövbe Suresini ve diğer sürüler okuyorsunuz. Müminler ve dahil olmak üzere Allah olan olayları ele alarak, ilişkileri ele alarak kimi zaman Böresleri, kimi zaman Yahudileri, kimi zaman Hristiyanları, kimi zaman müminleri yerden yere vurmuştur. Eleştirileriyle. İçlerindeki nifak alametlerini içlerindeki küfür alametlerini çıkarmak için öyle can alıcı sorular sormuştur ki insanın aklı şaşar. Böylece saflaştırmıştır. Arı hale getirmiştir. Tertemiz hale getirmiştir yine Ve ondan sonra demiştir ki, halis dine, saf dine tavuk, insaniyleşen, insanın şüpheleriyle, insanın inançsızlığıyla, insanın nifakıyla, insanın küfürüyle karartılmış, örtülmüş bir dine değil. Saf, arı, tertemiz bir dine e bunu sadece Muhammed'e gönderdiği din için söylemiyor. Bunu İsa'ya gönderdiği zaman da söylüyor. Musa'ya gönderdiği zaman da söylüyor. Hepsi için söylüyor. Hiçbir dönemde Allah, insanla karıştırılmış, şeytanla karıştırılmış, insanileştirilmiş bir dine, mühmillerin tabi olmasını istemiyor. Her dönemde insanların saf, arı halis bir dine. Allah'ın gönderdiği şekilde inanmasını ve onu yaşamazsınız Ama olan ne? Olan her devirde Allah'ın gönderdiği İslam, insanileştiriliyor. Aslından uzaklaştırılıyor. Saflığından, arılığından, zorluğundan uzaklaştırılıyor. İnsan geliyor. Yani. Sen kim oluyorsun? Dili. Dikkatinizi Sen kim oluyorsun? Dili, Müslümanca tavrın, insanca tavra dönüşmesidir. Hani, Klasik kültürümüzde, Müslümanların kültüründe, klasik tefsir kültüründe, hadis kültüründe, kültüründe, diğer kültürlerde bir ifade var. Sen kim oluyorsun? İşte bu dil Müslümanca tavrın, insanca tavra dönüşmesidir. Sen kim oluyorsun diliyle Allah'a iman, kullara iman haline getirir. Her sen kim oluyorsun sözünün ardından önüne Dağ gibi konan bir insan bulursunuz. Bir insanla siz kıyaslanarak asla o insanın sözünün üstüne söz, fikrinin üstüne fikir, hükmünün üstüne hüküm koyamayacağınız anı Aynı zamanda sen kim oluyorsun biriyle karşınıza çıkarılan kişi sorgulanamaz, soru sorulamaz, sözleri, fikirleri, hükümleri tartışılamazdır. Böylece karşınıza yeni bir ilah, yeni bir tanrı çıkar. Zira Müslümanlar inanırlar ki ancak Allah'ın sözünün üstüne söz konulamaz. Hükmü tartışılamaz ve Allah sorgulanamaz. Tartışmaya gelince Allah bile kendini kabul edip inanıncaya kadar ayetlerini tartıştırırken sen kim oluyorsun diliyle ortaya konulan kişiler asla tartıştırılmaz. Dikkatin çıkıyor. Şimdi biz ayetleri okuduğumuz zaman ne görüyoruz? Allah kendini tartıştırıyor dinini tartıştırıyor, ayetlerini tartışmanın içine sokuyor ama sen kim oluyorsun diye ortaya konulan dinde asla tartışma yoktur. Allah'tan daha Allahçı veya Allah'ın ilahlığından daha ilahçı yani kraldan daha kralcı bir din anlayışı bu yargılarıyla Allah'ın da üstünde bir ilah yaratmış oluyor. Kaldı ki Allah insanların kendini ayetlerini tartışmasını isterken, bu noktada ayetlerini de açıkça meydan okurken, insanların akıllarına, muhakemelerine, iradelerine gönderdiği sorgulamalar, insanları şaşırtmış, çaresiz bırakmıştır o gün. Ama bugün insanlar doğrusu okumadığı için ne şaşırıyor, ne çaresiz kalıyor, başka. Diğer taraftan Allah, kendisine inananları da ayetleriyle, akıl etmeye, muhakeme kurmaya, özgür iradeleriyle konuları değerlendirmeye çağırarak tartışmaları, edep kuralları içerisinde fikir üretmeye dönüştürmüştür. İman etmek, Allah, Resul ayetler hakkında dogmatik bir şekilde, yani aklı, muhakemeyi, iradeyi kullanmadan körü körüne inanmak demek değildir. Aksine, iman ederken de, iman ettikten sonra da sorgulamayı esas alan bir inanış biçimi emretmiştir. Allah'ın dini olarak, Allah'ın dininin içinde. Allah şöyle iman istemiyor, dikkatini seviyor. Ben Allah'a inandım, Resulüne de inandım, ayetlerine de inandım. Bundan sonra artık aklımı, muhakeme mi, irademi rafa kaldım. Akılsız, muhakemesiz, iradesiz bir şekilde Allah'a, Resulüne, ayetlerine teslim oldum. İslam'a imanda böyle bir şey yok ki. Allah'a imanda da böyle bir şey Allah'a inanmak, Resul'e inanmak, İslam'a inanmak, Kur'an'a inanmak, Aklı, muhakemeyi, iradeyi rafa kaldırmak değil, böyle bir şey yok. Tam tersi, aklı, muhakemeyi, iradeyi işin içine öyle bir şekilde sokmak var ki, tarif edilemez. Daha önce, inançsız çalışan akıl, muhakeme, irade, bundan böyle inançlı bir şekilde tüm olayları değerlendirmeye, dünyaya yön vermeye, Allah'tan gelen her ayetle adaleti sağlamaya başlıyor. inanan kişiler. Neye? Ayetlere inanan. Neye? Allah'a inanan. Deresüle e inanan, neye İslam'a inanan kişi. İslam aklı, muhakemeyi, iradeyi durduran bir din değil. Aksine akla, muhakemeye, iradeye sorumluluklar yükleyen bir Kim Müslümanlık adına aklın, muhakemenin, iradenin durdurulmasını istiyorsa, arkasında mutlaka şeytan var. Çünkü şeytan ancak insanı akılsızlaştırarak saptırır. İnsanın muhakemesini engelleyerek saptırır. İnsanın iradesini eline alıp Kendine veya bir dostu kula teslim ederek saptırır. Şeytan dostlarına kişisel benleriyle hareket etmeyi, kişisel benliklerini insanlar üzerinde egemen kılmayı öğretir. Bu öğretimdeki temel metot, sen kim oluyorsun metoduyla. Sen kim oluyorsun? Metoduyla insanlar susturulur, sindirilir, kişilikleri silinir. Böylece insan kalmaz ortaya. Böylece Allah'ın dışındaki herhangi bir insan, İşaret edilerek insanlar ona köleleştirilir. Yani şu insana tabi olacaksınız. O insanın dediğinden çıkmayacaksınız der. Bu durum insanın insana köleliğidir. Sen kim oluyorsun dediğiyle insan insana köle kalmıştır. Kişisel ben şeytanın emrinde arzularını, heveslerini tanrılaştırmaya başlar. İnsan, Allah-şeytan ilişkisi. Din boyutunda ele alındığı için konu din açısından değerli. İnsan açıkça Allah'a karşı çıkmaz. Aksine bilinç altında kendi arzularına göre hareket ederken Allah'ı ayetleri kullanır. Bunu ona şeytan öğretir. Ne der? Sen açıkça Allah'a karşı çıkma. Bak ben de karşı çıkmıyorum. Ne yap? Allah'a kabul et. Ama Allah'ın ayetlerini kullan. Sapma noktasında onları çıkarmaya göre, arzularına göre kullan. Şeytan ona bu yolu öğretir. Dünyaya bakınız. Gerçekten Allah'ı açıkça inkar eden kişi çok azdır. Aslında açıkça Allah'a inkar edip biz hayatımızı kendimize göre yaşayacağız diyenler nihayetinde dürüst insanlardır. Bakınız dünyaya, Budistler bir tanrıya inanıyor, Hristiyanlar bir tanrıya inanıyor, Yahudiler bir tanrıya inanıyor, Tutperestler bir tanrıya inanıyor, Şamanlar bir tanrıya inanıyor, Zerdüşt dinine sahip olanlar, Mecusiler bir tanrıya inanıyor. İnkar eden yok tanrıyı, herkes tanrı inanışı içerisinde sapıyor. Herkesin sapışta kullandığı materyaller Tanrı adına ortaya konulan materyallar. Değilse ben Tanrı'yı da kabul etmiyorum, onun sözlerini de kabul etmiyorum, kurallarını da kabul etmiyorum, ben dınlızlak ateistim diyen kaç kişi var? Kaç kişi var böyle sapmış dürüstçe? Ben hiçbir şey kabul etmiyorum, hiçbir şey de istismar etmiyorum diye. Kaç kişi var? Sapkınlığın çoğu Allah'a inanıyoruz, dinini yaşıyoruz iddiasıyla sürdürür. Böylece kişisel ben, Yaptığı her şeyin faturasını Allah'a ve dinine yüklüyor. Allah Furkan suresinin 43. ayetinde kötü duygularını, başka meallerde arzu ve heveslerini kendisine ilah edinen kimseyi gördün mü? diye soruyor. Ve Resulüne dönüyor, sen ona koruyucu olabilir misin? Her şeyin faturasını Allah'a yükleyen kişisel ben, kendini tanrılaştırdıktan sonra kaderciliğe soruyor. Onun kadercilik anlayışı, her şeyin faturasını Allah'a çıkarmaktır. Allah dileseydi, insanlar hidayet ederdi. Allah dileseydi, insanlar mutlu, bahtiyar olurdu. Allah dileseydi, insanlar zengin olurdu. Allah dileseydi, insanlara kimse zulmedemezdi. Eğer bütün bunlar olmuyorsa, demek ki Allah dilemedi. Allah'ın dilemediği bir şeyi biz niye dileyelim ki? Allah'ın dilemediği bir şeyi biz niye dileyelim? Eğer Allah bütün bunlarda bizim için bir hayır olduğunu görseydi, hepsini bize verir. Vermediğine göre bunun bir hikmeti vardır. Bu mantıkla insanların sorumluluklar üstlenerek bir şeylere sahip olma noktasında hareket etmesi engellenir. Kaderci bir yapıya ulaştırılarak Arabex kültür, Arabex felsefe, Arabex din üretilir. Arabex zalim felek çığırışlarıyla insanların imanları tazelenir. Artık tazelenen iman, insanın aklına, muhakemesine, iradesine sorumluluk yükleyen bir iman değildir. İnsanı insana köleleştiren, insanı insana muhtaç eden bir ilim Köleleşen insan, insana muhtaç haline getirilmiştir. Artık köle insan, yaptığı, yapacağı her türlü kötülükte, eksiklikte, köle olduğu insanın şefaatine muhtaçtır. Bakın nasıl gidiyor olaylar? Olaylar nasıl arka arkaya gidiyor? Bakın. Nereden nereye gidiyor? Allah'ın kendisine vermediği her şeyin faturasını Allah'a çıkaran insan, şefaati insandan bekleyerek kurtulacağını, inanmaya başlar. Önce sen kim oluyorsun diliyle susturulan, kıstırılan, bastırılan insan arabeks imanla kula kul yapılır. Sonra kullar tarafından şefaatle nasıl kurtulacağı anlatılır. Demiştik ki duygularını kendine ilah edinen kişi Allah'ı ve ayetlerini istismar ederek insanları aldatır. Bunu nasıl yapar? Mümin muttaki tam bir Müslüman görünür. Bakın mümin muttaki tam bir Müslüman görünür. İnsanlara kendini öyle tanınır. Ancak hiçbir zaman Allah'a hükmü bırakmaz. Bütün hükümleri kendisi vermeye başlar. Onlara denilse ki, hükümlerinde yanlışsan ne olacak, hata ettiysen ne olacak? Allah'ın affedeceğini söyleyerek kendilerini güvende hissederler. Halbuki Lokman Suresi, 30. ayetinde Allah şöyle diyor. Ey insanlar, Rabbinize karşı gelmekten sakın. Ne babanın evladı, ne evladın babasının namına bir şey ödeyemeyeceği günden sakın. Bilin ki Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi kandırmasın. Bakın Allah ayetinde ne anlatıyor? Ve sakın şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek kandırmasın. Allah affeder ne olacak canım? Hata ettiysek. Yanlış olduysa, hata ettiysek ne olacak? Allah affeder. Önemli mi? Dedirtir. Bunu şeytan söyletiyor. Allah da uyarıyor insanları, bakın şeytan size böyle söyletir. Sizin hata etmenizi yalama haline getirir. Yanlış yapmanızı yalama haline getirir. Veya yanlışlarınıza karşı, hatalarınıza karşı savunma mekanizması oluşturur. Bu savunma mekanizması da, ne olacak canım? Allah nasıl olsa affedir. Affeder, çeker gider. Sorumlu olmam ki, ne var yani? Birisi de çıkar oradan, 70 bin kere tövbe etsen fark etmez. Gel, gel, gel der. Allah'ın dini üzerinde yürümeyi, Allah'ın imanı üzerinde yürümeyi, Allah'ın İslam'ı üzerinde yürümeyi yalama yapar. Kişiliği bozuk, sürekli hata işleyen, sürekli denetimsiz olan, aklını kullanmayan, mahkemesini kullanmayan, iradesini kullanmayan, ayetleriyle sürekli yapacaklarını kontrol etmeyen, o kontrol etmeyen bir insan haline dönüştür. Ve sonra şeytan ona bir güven kazandırır. Der ki, ya önemli değil. Aklını kullanma, mahkemen kullanma, iradeni kullanma. Ne olacak? Hata etsen ne olacak ki? Allah affediyor zaten. Ayete baktığımız zaman, evet, ne diyor? Sakın dünya hayatı bize algatmasın, üstelik Allah'ın affına güvendirerek bizi kandırmasın şeyden. Allah'ın affına güvenerek hata işleme mantığı, ne yazık ki yoldan sapanların mantığıdır. Zaten günümüzde de birçok kutsal gün, gece ilan edilmiştir. Aslında dinin hükmü değildir, Resulullah'ın zamanında yoktur. Hep sonradan, Osmanlı Sultanı II. Selim, Kanun Sultan Süleyman'ın oğlu kutsal günleri, geceleri ilan edivermiş. Kendisi de sefa, lale devrini yaşarken Sadıabat orada burada, millette de eğlensin demiştir. Beni sorgulamasın, beni görmesin demiştir. Mutlu olsun demiştir. İnsanlar rahatlıkla kutsal günlerde, gecelerde tövbe ederek işi bitirirler. Önemli değil. Sonra tekrar hatalarına devam ederler. Kutsal günler geceler için kimi yüz şey sevabı dağıdır, da, kimi bilmem kaç şehit Kimi bin yıllık ibadetle geçecek, ömürden daha çok sevap dağıdır. Bir de Arabeks imanın ilkeleriyle şefaat konusunda insanı kula muhtaç kıldı mı artık keyfine diyecek yoktur. Neticede hem çok iyi bir Müslüman olarak kendini tanıtmış, sonra insanlara yeni bir iman nasip etmiş. Daha sonra da cehennemle karşı karşıya gelecek insanlara korkmayın. Tam cehennemin kapısında beni göreceksiniz, ben sizi oradan alacağım, şefaatimle cennete sokacağım demiştir. Kim söyletiyor? Şeytan. Bu aldatmaca, tarihin derinliklerinden itibaren tevhid üzerine yürüyen Müslümanın başına en büyük belayı saran aldatmacadır. Şeytan, kan damarlarından dolaşmış, önümüzden, ardımızdan, sağımızdan, solumuzdan gelmiş, aklımızı, muhakememizi, irademizi, kalbimizi dile geçirmiştir. Artık ne yapsak boş Allah'a giden yollar, Allah, Resul, din, iman, İslam, Kur'an adı kullanılarak şeytanın dostları tarafından kapatılmıştır. Bundan sonra Allah'a göre düşünmeden insanların hesabını rahatça görebilir Onları istediğimiz şekilde cehenneme postlayabiliriz, istediğimizi cennetin köşelerine yerleştirebiliriz. Çünkü Allah'ın hükmünü, cezasını, mükafatımızı artık birimize geçirmişizdir. Bütün bunları Allah'a Resul adına yaparız. İslam adına yaparız. Putlaştırıp Tanrı yerine koyduğumuz kişiyi Tanrılık makamından bize hükmederken şeytan içimizde hükmeder. Ama biz asla farkına varmıyoruz. Halbuki onlara sorsan ki hüküm sahibi kimdir? Allah'tır diyeceklerdir. Hüküm sahibinin Allah olduğunu bilenler kendi düşüncelerini, İslam'ın hükmü sayarlar. Kendi iştahatlarını, fetvalarını İslam'ın hükmü sayıdır. Onlara sorsan ki İslam adına hüküm sahibi kimdir? Allah derler. İslam adına hükmedenin Allah olduğuna inandırlar. İslam adına hükümler koyarak İslam fıkhı olmuştur. Neden? İşte bu, nedeni, bu nedene cevap hem çok kolaydır hem çok zor. Kolaydır hükmü Allah'a verip aklen, muhakeme, irade, kalp ile iman edersen o zaman hükmü Allah'a Diğer hüküm kuruculara haddiniz Zordur, sen kim oluyorsun diliyle yok edilip, insanlığın özelliklerini kaybedip, aklı kullanmayı, muhakeme kurmayı, iradenle karar verip sorumluluk üstlenmeyi kabul etmemesin. Bütün hüküm verme hakkını sen kim oluyorsun diliyle kendine köle kılana devretmesin. Kendini insanların kölesi haline getiren insan asla hüküm sadece Allah'a aittir diyemez. Ona hüküm Allah'ın değil mi diye sorsan hemen hüküm Allah'ındır ama alimlerimiz, müştehiklerimiz vardır. Onların da Allah'ın hükümlerinde söz hakkı vardır der. İşe Resul'den başlar. İslam'da Resul'ün İslam adına hüküm koyma hakkı vardır gerek kapıyı açar. Alimleri, müştehikleri Resul'e, Resul'ü de Allah'a ortak kılarak iş bitirir. Çünkü Allah'ı dinlememektedir. Allah'a dinleyeceğine kendini sıfırlayıp kendine köle yapan insanları dinlememektedir. Onlar şeytanın emriyle Allah'a dinleyecek olan insanlarıyla ile Allah arasında oturmuştur. Bizi çiğneyip Allah'a direkt ulaşamazsın demişlerdir. Cennetin cehennemin kapısında onlar vardır. Allah'ın ayetlerinin önünde yolun üzerinde onlar vardır. Allah'a kul olmayan akıl, muhakeme, irade, kalp onlarsız bir şey yapamaz hani. Onlar da kulağından tuttukları gibi dergahlarına, mezheplerine, cemaatlerine tabi kılarak Müslümanı Allah'ın yolu İslam'dan ayırırlar. Bunu yaparken en iyi şekilde İslam'ı yaşadıklarını iddiasıyla insanları Allah ile Kur'an ile İslam ile kanıtlamış olur. Allah Müslüman'ın kişisel gelişimde insana hükmü Allah'a bırakmayı öğretmiştir. İnsan Allah'ın gönderdiği dinin ilkelerinde, kurallarında, bilgisinde söz sahibi olamaz. İslam adına, hangi kişinin İslam adına bilgi ortaya koymaya, kural koymaya ve hüküm koymaya hakkı vardır. Bütün haklar Allah'a aittir. Ayetlerinde defalarca bunu Allah söyler. Ancak Allah'tan geldiği şekliyle inanır insan. Gerçekten mümin Allah'ın serbest bıraktığı tüm konularda kendi adına düşünür, hüküm verir, hüküm üretir. Serbest bırakılan konular. Ama bunlara dinin hükmü demez. Çünkü dinin hükmü orada serbesttir, yoktur. Allah'ın hüküm vermediği konularda dinin hükmü olmaz. Orada kişi karşılaştığı bir problem varsa hükmü verir, çeker gider. O kendi hükmü, dini hükmü değildir. Ancak Allah'ın bildirdiği hiçbir konuda hüküm vermez, hüküm vermez. Sadece Allah'ın bildirdiği bilgileri, hükümleri nasıl en iyi şekilde anlayacak, hayata uygulayacak konularında aklını, mahkemesini, iradesini, kalbini Çıkardığı sonuçlarla hem kendisi, hem insanlar, hem dünyadaki diğer yaratılanlar için adaleti tecellim Bunun için çalışır. Bunun için kendine düzgün, Allah'ın kurallarının dışına çıkmayan yollar yedilir. İslam'ın ana yolunda kendi şeridini oluşturur. Ama asla İslam'ın ana yolundan dışarı çıkmaz. Ancak ne zaman hükmü Allah'tan alıp, alimlere, şeyhlere, müştehitlere ve Rasule verdiğinde, İslam'ın ana yolundan çıkmış, Allah'ın rasullerini, alimleri, şeyhleri, müşterileri ilanlaştırmış. Günümüzde Müslümanlar hükmü Allah'a bırakma konusunda bilinçli değiller. Ellerinde fıkıh kitapları, siyer kitapları, hadis kitapları, tefsir kitapları, mealler bulmamak Neredeyse herkes istisnaları hariç okuduklarından arzularına uygun şekilde din çıkarırlar. Böyle yapanların çıkardıkları din, Allah'a teslimiyet dini değildir. Allah'ın ayetlerini nefislerine teslim almadıklarıdır. Nefislerine teslim aldıkları ayetleri istedikleri gibi yorumlar hükme başlıyor. Böylece her nefis kadar ayetlerin hükmü oluşmuş. Bunların hepsi Allah adına oluşturur. Bakın Başka satın değil. İslam adına oluştu. Nefsine ayetleri teslim alan insan şöyle demez. Benim ayetlerden anladığım budur. Ancak araştırmalarım devam ettikçe değişebilir. Umuyorum ki daha doğrusuna Rabbim benim ulaştırır demez. Tam tersine. Vardığı sonucun ayetin hükmü olduğunu söyleyerek kendi yorumunu Allah olarak Kendi yorumuna Allah'ın hükmü diyerek insanlara yönelir. Halbuki insan acelecidir. Bilgi eksikliği vardır. Henüz anlayamadığı, kavrayamadığı şeyler vardır. Dikkatli olması, tedbirli davranarak son hükmü Allah'a bırakması gerekir. Aynı zamanda Allah'ın kendisine Daima en doğru hükmü öğretmesini ister. Allah ayetlerinde bu konuda Resulüne birçok uyarılar yaparken aynı zamanda da Müslümanları sürekli uyarmıştır. Ama şeytan, Müslümanların bu uyarılardan ders almasını istemez. Onların beynini öne çıkarır. Aklına girer, mantığına girer, iradesine girer ve Allah adına hükmettirir. Hükmünde ısrar ettirir. Böylece azdırır. Azan insan artık benliğine, kibrine yenilmiş Etrafına Allah adına hükmeden olmuştur. Asar, keser, biçer. Bu böyledirdir. Başka şey demez. Dediklerine acaba diyenleri, soru soranları, endişe ile karşılayanları kafir, sapık, dinsiz ilanlar. Bu noktaya gelen insanları düşünün. Birbirinden farklı akıllara, muhakemelere, iradelere, bilgilere, hükümlere sahip olan insanlar, aynı mantıkla birbirlerine hitap ettiklerinde ortaya acayip bir tablo çıkar. Herkes kendine Müslüman, birbirine kafir tanımış. Böylece yaşamımızın tek gerçeği budur. Müslümanlar olarak şu soruyu kendimize soralım. Bizler kendimize Müslüman, birbirimize göre kafir miyiz? Evet, soralım. Bizler kendimize Müslüman, birbirimize göre kafir miyiz? İçimizde, aklımızda, muhakememizde, irademizde, kalbimizde. En küçük bir şekilde bu sözü, gerçeklik payı var, Ben de var dediğimiz gün, anlarsınız ki daha işimiz çoğunmuş. Henüz yolun başındayız. Yolun başındayız. Çünkü, bırakın Kur'an'ı anlayarak okumayı, etrafımızdaki söylenenlere, sağdan soldan asılan tablolara, yazılan yazılara bile baktığımızda, hüküm Allah'ındır sözünü görüp, tasdik eden bizler, henüz değil tasdik ettiğimizin, bizim değiliz. Medine devletine Müslüman yetiştiren Allah, Hükmü Allah'a bırakma konusunda Müslümanları iyi bir eğitimden geçirir. Hükmü Allah'a teslim etmeyen Resul uyarılmıştır. Müminler uyarılmış ve eleştirilmiştir. Bu yöndeki eleştirileri öğrenmek isteyen Müslümanlar ellerine Allah'ın kitabını veya kitabının Türkçe anlamını alıp anlayarak, idrak ederek sindire sindire okumaları gerekir. Nice ayet okuyoruz Resul'ün uyarıldığı, nice ayet okuyoruz müminlerin uyarıldığı. Niçin? Allah'ın hükmünü Allah'a bırakmadıkları için kendileri yalan yanlış hüküm verip uyguladıkları için. Bütün sapkın, saptırıcı düşünceleri bir kenara bırakarak Allah'a teslimiyet formülünde sadece ayetlerin anlattıklarına kendilerini vererek okumaları gerekir. Nasıl okunacağı noktasında geçen hafta geniş bir sunum yapmıştım hatırlarsınız. Bir an için olsun. Mezheplerini, tarikatlarını, cemaatlerini, anlayışlarını, hayallerini bir kenara koyup. Allah rızası için bir kere dahi bu okumayı yapanların hayatını işleyecektir. Ama okumalarında şeytana araya sokup, şeytanın yönlendirmesiyle tarikatını, mezhebini, cemaatini, bireyinin anlayışlarını, hayallerini araya sokup, arzularını, heveslerini araya sokup okumaya başladığında sihir bozulacak. Ayetlerin manyetik alanı kaybolacak. Şeytanın kahkahalarıyla yine aynı noktaya gelecektir. Yoldan herhangi bir çocuk çevir. Bir örnek vereceğim. Yoldan herhangi bir çocuk çeviririz. Türkiye'de yaşıyorsunuz. Mesela ben Türkiye'deki yaşayanlar için söylüyorum. Yurt dışında yaşayanlar için söylüyorum. Yoldan herhangi bir çocuk çeviririz. Müslümanların yaşadığı bir ülkede çevirdiğiniz çocuk din eğitimi almamış olabilir. Ama Müslüman ülkede yaşamanın getirdiği saflığı taşıyor. Çocuk. Biliyorsunuz çocuklar saftırlar Öyle art niyetleri yok. Ona şu basit kısa soruları sorunuz. Yavrum Allah mı doğru söyler insanlar mı? Göreceksiniz çocuğu, hiç çekinmeden Allah diyecektir. Yavrum, İslam dinini kim göndermiştir? Göreceksiniz, Allah diyecektir. Yavrum, İslam dininin kuralları kime aittir? Göreceksiniz, Allah diyecektir. Yavrum, Allah'ın dediğini yapmazsak Allah bizi sever mi? Göreceksiniz, hayır diyecektir. Yavrum, Müslümanlar yalan söyler mi? Göreceksiniz, hayır diyecektir. Aslında hayatın tek gerçeği. Yalanı, dolanı, ikiyüzlüğü, riyakarlığı, sahtekarlığı, münafıklığı, Allah'ı, Resulü, dinini istismar etmeyi büyüdükçe öğreniriz. Bakın büyüdükçe, çocukken safızdır. Büyüdükçe bize yalan söylemeyi, dolan başlı yollara gitmeyi, ikiyüzlüğü, yakarlığı sahtekarlığı, münafıklığı, Allah'ı, Resulü, dinini istismar etmeyi büyüdükçe bize kim öğretir? Kim öğretir? Büyüklerimiz bize din öğretmeye başladığı anda Allah'ın dini değil. Yalanla dolanladığımız, iki yüzlü sahtekarlık üzerine kurulmuş bir din görürüz. Büyüdükçe saflığımız elimizden alınıp, aklımız temiz çalışırken kirletilir, Muhakememiz düzgün çalışırken bozulur, irademizde güzel sorgulamalar yaparken köleleştirilir. Artık tertemiz, çocukça olan, saf arı sorularımız ortadan kaybeder. Kalbimizde samimiyet varken münafıklık zerk edilir. Böylece atalarımız, İnandıkları, yaşadıkları Kur'an'a aykırı dini bize öğreterek İslam'dan ayaklıyormuş. Halbuki biz saf, arı haldeyken farkına varmadan zaten tertemiz bir haliflik üzerine İslam üzerindeyizdir. Teslimiyet içerisindeyizdir. Halbuki atalarımıza sorsanız bizi çok seviyorlardır. Çok sevdikleri için bize dini öğretiyorlardır. Ama öğrettikleri din aslında bizi yoldan sağlıyorlardır. Bizi yoldan saptıran dini onlar bizi çok sevdiği için öğretir. Bizim cehenneme gitmememiz için öğretir. Ama aslında farklı değillerdir. Kendileriyle beraber bizi cehenneme davet edilmelerdir. Her şeylerini bizim için vereceklerdir. Doğru. Her şeylerini bize vermişlerdir. Doğru. Her şeylerini bize vermişlerdir. Allah'ın dinine aykırı, bozulmuş, tahrip edilmiş dini bize vermişlerdir. Nasıl temin edin? nasıl yalan söyleyeceğini, hangi hallerde yalan söyleyeceğini, nasıl ikiyüzlük yapacağını, nasıl dinye bileşireceğini, nasıl İslam'dan sapılacağını anlatırken bizi sağdan soldan duydukları veya okudukları ayetleri nasıl arzularına, heveslerine göre yorumlayacaklarını bize öğretmişlerdir. Her üstelik faraza, saf, temiz bir şekilde tam o çağda Kur'an'a yöneldiğimizde hemen bizi sapık, kâfi ilan edeceklerdir. Kendi büyütürüz, başkaları değil, ilk önce kendi büyüklerimiz, annemiz, babamız, dayımız, amcamız, halamız, teyzemiz, kendi annemiz, kendi babamız, kendi akrabamız, kendi arkadaşlarımız, büyüklerimiz, ağabeylerimiz. Allah medine toplamını eğitirken sürekli atalar dininden uzak durmaya işaret ederek konuyu neleştirir. Atalar dininden ne kadar uzak durursanız o kadar çok Allah'ı ayetlerini anlarsın. Atalar diniyle ne kadar haşirneşirseniz Allah'ın ayetlerini anlamanız mümkün olmaz. Aynı onlar gibi birbirine düşer, aynı onlar gibi tevil eder, aynı onlar gibi çıkarlarına göre yorumlar, aynı onlar gibi şeytanın yönlendirmesiyle fırka fırka. Ama diyeceksiniz ki bizim atalarımız Müslüman, bizim atalarımız putperest Arapların ataları gibi putperest değil ki. Doğru, bizim atalarımız Müslüman ama Kur'an'ı raflara kaldırıp anlamıyla okumayan Müslüman. Ayetlere göre yolunu çizip yaşamayan Müslüman. Allah'a itaat etmeyip müştehidine, alimine, şeyhine, cemaatlerine, partilerine inanan, onlara itaat eden Müslüman. Sen bana sadece Allah'a itaat eden, Müslümanlarla istişare yaparak hayatını güzelleştiren ata bul, başımı üstüne çıkardın. Başımın üstünde gezdir. Ama mesela benim atam öyleydi. Rahmetli babamın babası, dedem. Öyleydi. Tam bir ata tanıdığım da atalar dininden geliyor ama sürekli okuyordu. 70'li yıllarda kitapçılık yapıyorum. O dönemlerde elime Osmanlıca bir mehal geçti. Böyle bir şey aslında çok bulunmuyor. Nereden bulursam şu anda hatırlamıyorum bir Osmanlıca mehal. Evime misafir gelince ona verdi. Al bunu oku dede. Bu Allah'ın ayetlerinin açıklamasıdır. Kendisi Said Nursi'nin risalelerinde Buharî'nin hadislerini Osmanlı döneminde yazılmış şu anda adını hatırlamıyorum bir fıkıh kitabını Osmanlıca olarak Zaten Latincelerin bütün kitapları Osmanlıcaydı. Bayramda gittiğimiz zaman evine köye çıkarılırdı kitapları. Ben de Osmanlıca biliyorum. Beraber okuttuk. Verdiğim Osmanlıca meali aldı ilk sayfasını okudu. Tamam. Bundan sonra bu kitabı okuyacağım. Evimde dört gün falan kalmıştı. Dört gün boyunca sindire sindire Osmanlıca meali okuyabildiği kadar. Böyle hızlı okuyamıyor, Yavaş yavaş yaşlı. Dört gün sonra sabah kahvaltısında oğlum. Seninle şehre geleceğim. Beni köyüme gönderdin. Şehrin en uzak mahallesine oturuyorum o zaman. Üçüz kilası oldu. Bari. Onun için o oturtup yere köy gözüyle bakıyor. İtiraz ettik olmaz. Yüzüme anlamlı anlamlı vaktan sonra dedi ki oğlum bana öyle bir kitap verdin ki dört gündür okuyorum. Ben bu kitabı Resulüme tebliğ edildiği ilk yer gibi olan dağlarında sindirerek okumak istiyorum. Burada bu şehirde bu lüks hayatın içinde, ona göre lüks geliyor. Benim evim o zaman lüks değil ama ona göre öyle lüks geliyor. Bu lüks hayatın içinde ben bu kitabı anlayamam dedi. Bakın saflığı görüyor musunuz? inancı ben 4000'dir okuyorum. Ben bu ortamda bu kitabı anlayamam. Ben Resulümün hayatına ilk tebliğ girdiği zaman nasıl dağlarda ona geldi, ben bu kitabı dağlarda okuyacağım dedi. Ne diyeceğim bilemedim. Evimde rahat bir yerim değil. Kütüphanemde en az girmeye yakın onun okuyabileceği Osmanlı kitabı. Kısaca tamam, yaklaşık iki ay sonra tekrar şehre geldi ve Osmanlıca meali Bir dahaki gelişinde getirdi bana. Böyle bir söz söyledi ki: Hiç olmuyor. oğlum, o kitap senin işine yaramaz. Ben ölünceye kadar bende kalacak. Artık ben kitabımı buldum. Okudukça rahime yaklaşıyorum. Gücüm olsa gelimde duramayacağım. Ama görüyorsun 80 yaşındayım dermanım yok. Keşke bu kitap gençken elime geçseydi. Eğer bu kitabı benden alırsan sana hakkımı helal etmem. Sustum. Sadece sustum. Dedem köyümüzün dağlarında Rabbinin kitabını okuyarak son günlerinde geçirdi. Artık onun kafasında ne Said Mus'un vardı dedim. Halbuki onun adı Said Mus'un kitaplarında arkadaşı çoban Ahmet olarak geçiyor. Onun kitabında geçiyor. Allah'ın kişisel gelişiminden geçen Müslüman için artık rasul hüküm koyucu değildir. Alimler hüküm koyucu değildir. Müstehitler hüküm koyucu değildir. Şehzadeler hüküm koyucu değildir. Cemalîler hüküm koyucu değildir. Parti liderleri hüküm koyucu değildir. İnsanlar hüküm koyucu değildir. Kişi kendisi hüküm koyucu değildir. Çünkü Rabbimin kişisel eğitimden geçen Müslüman, Müslüman olurken Rabbim ben hüküm koyma hakkımı sana devrettim. Bugüne kadar Şaşarak, düşerek hüküm koyma hakkını kullandım. Bundan sonra asla hüküm koyma hakkımı kullanmayacağım. Sen izin vermedikten sonra hüküm koymak sadece senin hakkın. Senden başka hiçbir varlığın hüküm koyma hakkı yok. Rasuller hüküm koyamaz ki. Onlar senin hükümlerini bizlere tebliğ eder, açıklar. İnsanlar hüküm koyamaz ki. Senin hükümlerinin anlaşılmasına bize yardım edebilir. Akıllarından, mahkemelerinden bilgilerinden istifade. İstişare ederiz. Onlar bize destek olabilir. Ama hüküm koyamaz. İşte bu özlerle la ilahe illallah der. Yani, İslam adına hüküm koyacak tek yetkili ancak Allah değil. Ondan başka yok. Ben bütün diğer hüküm koyucuları reddedeyim. Öyle derim. Şimdi düşünelim, düşünelim. İnsafı elimize Rabbimizin Musa'ya dediği gibi elimizi vicdanımıza koyalım. Sonra tekrar düşünelim. Hüküm koyma hakkı kimin? Eğer diyorsak ki sağ elimiz, yani gücümüz, kudretimiz, aklımız, muhakememiz, irademiz, saf, temiz, arı bir şekilde, bütün gücüyle hükmü Allah vermiştir. Bütün gücüyle bunu diyorsak hükmü Allah vermiştir. İşte o zaman mühmitiz, işte Allah'ın yeryüzünde istediği insanız. Ve Müslümanların kuracağı devlete talibiz. O devleti adalet içinde yönetmeye talibiz. Aksi dünyanın en güçlü devletlerini bize teslim edip, Alın işte size bir devlet, istediğiniz gibi yönetim deseler, Allah'a göre değil, harçlulara, heveslere, mezheplere, tarikatlara, cemaatlere göre yönetip darmadağın ederiz. Adalet yerine zalim oluruz, zulüm yaparız. Şeytan o devletin yönetiminde iktidar tahtı bizimle beraber atırır. Bütün şeytanlarını devlete musallat eder ve devlet zulmüyle yerisini titretmeye başlar. Onun için Allah önce insan der, önce mümin insan der. Önce kesin bir şekilde Allah'a teslim olan Müslümandır. Böyle miyiz? Eğer öyle diyorsak. Evet arkadaşlar. Bugün, bugün sunum burada bitti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah selam eyleriz olsun.